YUVA Damat, amcasının evinden ayrıldığı ve gelinle birlikte yaşamak üzere onun evine yerleşti. Hatice, kocasına bir eş olduğu kadar onun en yakın arkadaşı ve ideallerini ve isteklerini paylaşan bir dostu idi. Acılar ve kayıplar olsa da evlilikleri çok mutlu geçiyordu. Hatice, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme altı çocuk doğurdu.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 Yine meşhur olan Komşu Tay kabilesindendi. Tüm Arabistan'da cömertliği ve belagatı ile şöhret salan şair şövalye Hatim de annesiyle aynı kabiledendi. Yıllar önce bir gün annesi Zeydi ailesini ziyaret etmek için kendi kabilesine götürüyordu. Kaldıkları köye Beni Kayn kabilesinden bir grup adam saldırdı. Çocuğu kaçırıp köle diye sattılar. Babası Harise onu ümitsizlik içinde arıyordu.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 Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle Hatice'nin evlerine en sık gelen ziyaretçilerden biri de Hz. Muhammed'in kendinden bile küçük olan en küçük halası aynı zamanda Hatice'nin yengesi Safiye idi. Beraberinde ağabeyinin ölümünden sonra Zübeyir adını verdiği oğlunu da getirirdi. Bu nedenle Zübeyir Hz. Muhammed'in kızlarıyla yani kuzenleriyle küçük yaşlardan beri arkadaşlık ederdi.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 Bir anlamda Ali onun yerini almıştı. Rukiye ve Ümmü Gülsüm hemen hemen aynı yaşta Zeynep'ten küçük ve Fatıma'dan biraz büyük olan Ali bu dört kuzeniyle kardeş gibi büyüdü. Zeyd ile birlikte bu beş kişi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice ailesinin özünü oluşturuyordu. Fakat bunlardan başka onlara çok bağlı olan ve burada...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 Hemen hemen kendi yaşında olan Ebu Süfyan onun için hem arkadaş hem de bir dosttu. Kanla bağlı akrabalarından biraz daha yakın olanlar babasının öz kardeşleri yani Abdülmuttalib'in beş kızının çocuklarıydı. Bu kuzenlerinin en büyükleri kuzeydeki Esed kabilesinden Cahş adında bir adamla evlenen halası Ümeyme'nin çocuklarıydı. Cahş'ın Mekke'de bir evi vardı. Kendi kabilesinden başka bir kabile ile beraber yaşayan birinin o kabilenin bir üyesiyle karşılıklı anlaşma yapması sonucunda o kişiyi haklarını ve görevlerini yerine getirecek bir temsilci olarak tayin etmesi de mümkündü. Abdüşşems soyunun Ümeyye kolundan gelen kabilenin başkanı olan harp, Cahşin müttefiki olmuştu. Bu nedenle Ümeymen'in Cahş ile evlenmesi aynen onun bir Şemsli ile evlenmesi gibiydi.